rızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün Ammar bin Yahşir radıyallahu anh Ebu Yaksan Ammar bin Yahsir bin Amir el-Ansi radıyallahu anh Mekke, yıllar süren bir karanlığın ardından kutlu bir fecrin doğum sancısını yaşıyordu. Nur dağının üzerinden, Mekke üzerine başını gösteren güneşin ışıkları, kadınlar, köleler, fakirler ve kız çocuklarının ağırlaşmış göz kapaklarına düşüyor ve Onlara el-Emin bir peygamberin geleceğini müjdeliyordu. Kaybolan kardeşini aramak için Yemen'den yola çıkan Yasir'in bu kutlu doğumla yolları Mekke'de kesişiyordu. Yasir, himayesine girdiği Beni Mahzum kabilesinden Ebu Huzeyfe'nin Sümeyye adlı cariyesiyle evlenmiş ve Ammar isimli bir oğulları dünyaya gelmişti. Allah Teala bir han olan bu dünyada Yasir'e iki kapı açmıştı. Dünya evine meyvesi ammar olan evlilik kapısından girmiş, ahiret kapısından bir şehit tebessümüyle çıkmayı bekliyordu. İlk ayetlerin inmesiyle birlikte Allah Resulü yakın akrabalarından başlamak üzere İslam dinini tebliğ ediyordu. İman ve inkar bir kez daha karşı karşıya gelmiş, Mekkeliler, saf tutacakları taraf için karar vermeye ve aldıkları kararın bedelini ödemeye hazırlanıyorlardı. Hak ile batılın arasındaki keskin kılıcın üzerinde duran Yasir ve Sümeyye, Hakk'ın yanında saf tutmaya karar vermiş ve Müslüman olmuşlardı. Allah Resulü'nün darülerkamda tebliğ yaptığı bir günde Ammar'da tıpkı anne ve babası gibi iman ederek İslam dinine inanan yedi kişiden birisi olma şerefine nail olmuştu. Çok değerliydi onların imanı. Kimseleri yoktu onların Mekke'de. Sımsıkı sıkılmış yumrukları, çölün yanık bağrına attığı adımları zayıftı. Kimsesizdi. Ama onların zayıf omuzlarında yükselecekti ilahi kelimetullah. Zor zamanların insanlarıydı onlar. Allah Resulü'nün en sıkıntılı zamanlarında sadece ellerini değil, Aynı zamanda bütün bedenlerini taşın altına koymuşlardı. Mekke'de kendilerini himaye edecek kimseleri olmadığı için Kureyşli müşriklerin ağır zulüm ve işkencesine uğradılar. Fakat imanları sebebiyle başlarına gelen bu sıkıntılara sabırla göğüs gerdiler. Annesi Sümeyye bu işkenceler sonunda Ebu Cehil tarafından öldürülerek İslam tarihindeki ilk şehit oldu. Babası Yasir de aynı gün işkence edilerek şehit edildi. Müşriklerin zulmü ve işkenceleri dayanılmaz bir hal almıştı artık. Tahammül sınırlarının aşıldığı bir anda Ammar, müşriklerin dayatmalarını kabul etmek, Lat ve Uzza'nın lehinde ve Allah Resulü'nün aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Müşriklerin elinden kurtulur kurtulmaz doğruca resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Soluk solağa kalmıştı Ammar. Başına gelenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettiğini sordu. Ammar da imanla dop dolu olan kalbinde en ufak bir değişiklik olmadığını söyleyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine işkenceye uğrarsa aynı sözleri söylemesinin bir mahzuru bulunmadığını ifade etti. Yaşanan zulüm ve işkenceleri ilahi hitap da kayıt altına aldı. Nahl suresinin kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve Böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gaza biner ve ''Onlar için büyük bir azap vardır.'' ayeti bu olay üzerine nazil oldu. Mekke'de yaşanan işkenceler ve psikolojik baskıların ardından Ammar da diğer Müslümanlar gibi Medine'ye hicret etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla Huzeyfe bin Yeman arasında kardeşlik bağı kurdu. Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında büyük gayret sarf etti. Herkes bir kerpiç taşırken onun iki kerpiç getirdiğini gören Allah Rasulü, üzerindeki tozları silkeleyerek, ''Vah Ammar! Kendisine asi bir topluluk öldürecek. Ammar onları cennete, onlarsa onu cehenneme davet ederler.'' Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bütün savaşlara katıldı. Hz. Ebubekir Bekir radiyallahu anh devrinde ise, Müseylemetül Kezzab ile yapılan Yemame Savaşı'nda bir kulağını kaybettiği halde, iyice savaştı ve dağılmak üzere olan İslam ordusunu yeniden toparladı. Hz. Ömer radiyallahu anh devrinde Kufe'ye vali olarak gönderildi ve, bu sırada vuku bulan Nihaben Savaşı'na ve Huzistan'ın fetine iştirak etti. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Ümeyye oğullarını iş başına getirdiğini ve Ebu Zerel gıfariyi Rebeze'ye sürdüğünü söyleyerek onun icraatına karşı çıktı. Buna rağmen halife onu aleyhindeki bir takım faaliyetleri araştırmak üzere Mısır'a gönderdi. Abdullah bin Mesud'un cenazesini kendisine haber vermeden defnettiği için Hazreti Osman radıyallahu anh Ammar'ı Medine'den sürmeyi düşündüyse de Hz. Ali radiyallahu anh araya girerek buna engel oldu. Hz. Osman radiyallahu anh'ın şehit edilmesi üzerine Hz. Ali radiyallahu anh habiat etti. Cemel ve Sıffın da onun saflarında yer aldı. Sıffın da 93 yaşlarında olmasına rağmen Hz. Ali Efendimiz'in yaya birliklerinin kumandanı olarak savaşırken şehit düştü ve Hazreti Ali Radıyallahu anh, keremallahu veçhe, cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra orada defnedildi. Ammar'ın öldürülmesi üzerine, Muaviye bin Ebu Sufyan'ın ordusunda büyük bir karışıklık çıktı. Onun, asi bir topluluk tarafından öldürüleceğine dair hadisi şerifi hatırlayarak, endişeye kapılanlar arasında bulunan Amr bin Az, Büyük bir üzüntüyle böyle bir olayı görmektense 20 yıl önce ölmüş olmayı tercih ettiğini söyleyince Muaviye ''Onu biz öldürmedik, onu buraya getirenler öldürdü.'' diyerek Amr'ı teselli etmeye çalıştı. Uzun boylu, kara yağız, ela gözlü ve geniş omuzluydu Ammar bin Yasir. Sade ve nizih bir hayatı vardı. İslam tarihinde evinin bir bölümünü mescid olarak ayıran ilk şahıs odur. Buhari, 62 hadis rivayet eden Ammar'ın şu sözünü sahihine almıştır. Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse, imanın tamamını elde etmiş olur. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek, fakir iken bile sadaka vermek.